Ortonov şarkının sözlerini de seçebiliyordu. Basit, samimi, uzun süre önce yalın, saf, temiz duygularla yazılmış sözlerdi. Ama sözleri umursamadan sadece ezgiye dinliyordu. Şarkının naif ezgisi göğsünü dolduran, Katerina'ya duyduğu tutkunun en gizli, en bilinmedik kavramlarına cevap veren, tüm bilinciyle kavradığı arzularını yansıtan başka düşünceleri aklına getiriyordu.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 ''Misafir insanın kardeşi gibidir. Kalk bakalım inatçı, kibirli ihtiyar. Kalk da misafirimize selam ver. Soframıza buyur et.'' Orduno gözlerini kaldırdı ve sanki o anda kendine gelebildi. Muri'nin varlığını ancak o anda hatırlamıştı. İhtiyarın ölüm kederiyle sönmüş gözleri üzerine dikilmişti. Orduno, keder ve kızgınlıkla çatılmış kaşların altında parlayan gözlerin son görüşmelerinde de bu şekilde olduğunu üzülerek alımsadı.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 Nefret ve küçümseme dolu bu bakış Yıldırım gibi aniden parlamıştı Ordunov oturduğu yerden kalkacak oldu Ama sanki görünmeyen bir güç Ayaklarından tutuyordu Tekrar oturdu Düş görmediğinden emin olmak için Arada bir yumruğunu sıkıyordu Hala huzursuz Rahatsız bir uykuda olduğunu Ve karabasanlarla boğuştuğunu sanıyordu Ama işin tuhafı Bu uykudan uyanmak istemiyordu Katerina